sallallalleri yüksek da açar gönlü hep uçar da açar. ve rahmetullah ve berekatuhu Meydan Medya İslam Devletinin günlük haber bültenini sunar 19 Cemaziyelevvel 1445 Pazar. Doğu Asya Vilayeti. Filipinler'de hilafet askerleri tarafından gerçekleştirilen patlama sonucu Hristiyan kafirlerden çok sayıda kişi öldürülürken onlarcası da yaralandı. Haberimizin ayrıntısına gelince. Allahu Teala'nın tevfik ile hilafet askerleri Maravi şehrinde Hristiyan kafirlerin büyük bir topluluğunun üzerine Şirk ayinlerini icra ettikleri esnada patlayıcı cihazın felakettirdi. Bunun sonucunda çok sayıda Hristiyan öldürülürken onlarcası da çeşitli yerlerinden yaralandı. Hamdallahader. Orta Afrika Vilayeti. Allahü Teala'nın tevfik ile hilafet askerleri dün Kampala şehrindeki Kabalagala mahallesinde bulunan bir barın içinde Hristiyan kafirlerin bir topluluğunun üzerine patlayıcı cihazın felakettirdi. Bunun sonucunda onlardan birkaç kişi yaralandı. Hamdullah ederin gönlü ara yüce kıldarlar dağlar daçar gönlü oslatdı dileyen hep buralar